Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed. Çok aziz ve muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun allah Teala Hazretleri bizleri burada buluşturduğu gibi yarın en çok muhtaç olduğumuz bir günde sevgili Peygamberimiz de Firdevs Cenneti'nde böylece buluştursun. İlim yolunda yaşarsın, öğrendiklerimizle amel ettirsin, öğrendiklerimizle amel ederken de canımızı, emanetimizi teslim etmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde de dünyamıza ışık tutan köşe taşlarından bir güzel imamımızı tanımaya çalışacağız. Daha doğrusu hepinizin ismen bildiği o büyük mertebeye ulaşmasına sebep olan efendim göz ardı edilen güzelliklerini öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Kimdir bu zat? Maliki mezhebinin kurucusu İmamı Malik Hazretleri. Tabii Maliki mezhebinin kurucusu deyince şöyle bir yanlış algılama da olabilir ya da bizim genelde yanlış algıladığımız bir nokta var. Nedir o? Efendim sanki İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Azam Hazretleri ya da efendim diğer eh, Ahmet bin Hanbel Hazretleri ben bir mezhep kuracağım, ey ahali siz gelin bu benim mezhebime tabi olun, bak sizden neler elde edeceksiniz filan gibi yola çıkmış değiller. Hani bugünkü siyasi parti kuruluşları gibi bir kurum kuruluş değil. Efendim bu zatlar Kur'an ve sünnet çerçevesinde günün olaylarına, halkın ihtiyaçlarına cevap bulmaya çalışmışlar ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmışlar. Kur'an ve sünnet penceresinden olaylara bakarak tane de yetiştirmişler. Yoksa efendim bak ben bir mezhep kuruyorum. Buyurun sizi de davet ediyorum gibi böyle bir şey anlaşılmasın. Bu zatların vefatından sonra mezheplerin teşekkülü ortaya gelmiş. Yani yetiştirdikleri talebeler açtıkları çığırlar, efendim o günün şartlarında insanların ihtiyaçlarına cevap vermeleri neticesinde böyle onu sevenler takip edenler bir grup oluşturmuş. Neticede de efendim bu güzellikler ortaya çıkmış. Hatta birçokları da efendim eserlerini talebeleri böyle dinlerken dersi not ederek Efendim Kaydetmişler daha sonra istifadeye sebep olmuş. Mesela ben e, Şanlıurfa'ya gittiğimde konferansta Türkiye'de başka yerde rastlamadım. Sanki diyorum belki bir yerde daha vardı. Konferansta hanımlar cenahı erkeklerde pek yoktu. Hanımlar cenahında herkesin elinde bir ajanta, ellerinde kalem, habire not ediyorlar falan. Şaşırdım. Sanki üniversite kampüsünde ders verir gibi, herkes not ediyor, kaydediyor, yazıyor filan. Sonunda merak ettim dedim ya başka yerlerde görmediğim çok enteresan bir güzellik bu. Ee, oradaki Aziz Hoca dedi ki, Ahmet kardeşim dedi ben radyodaki programımda, bak, e, hocalarımız gelecek buraya. Herkes ajandasını, kağıdını, kalemini alsın, böyle gelsin buradakileri not edin dedim. Bunlar dedi benim talebelerim radyodaki konuşmaları da böyle not ediyorlarmış. Çok önemli bir şey muhtemem kardeşlerim. Çok faydalı, çok böyle neticeli bir şey. Diyelim neden faydalı hocam diyecek olursanız bir, not tutan insan uyumaz. Not tutan insan uyuklamaz. Not tutan insan hem dinlerken öğrenir, hem kaydederken öğrenir. Ayrıca bir de daha sonra bunlar ya ne denilmişti geçen haftaki sohbette ha çok önemli bir şey vardı ama kaçırdım neydi o filan diye böyle meraklandığınızda hemen açar bakarsınız bu yönde faydası olur bir başka yönüyle de kıymetli kardeşlerim diyelim ki burada dinlediklerinizden hoşunuza giden beğendiğiniz ana başlıkları kaydettiğiniz bir yere buradan gittiğinizde evinizde iş yerinizde arkadaşlarla bir çay muhabbetinde acandınız yanınızda. Efendim, bak biz geçen hafta Çarşamba akşamı ikhya sohbetlerinden işte İmam Malik Hazretlerinin hayatını dinledik. Şöyle şöyle güzellikler vardı diye. Bir de onu gittiğiniz çay sohbetinde paylaşı verdiğinizde o konunun alim olursunuz. Yani o konu size iyice yerleşir. Efendim e, istifade etmiş olursunuz. Sizin hayatınıza yön vermiş ışık tutmuş olur. Dolayısıyla. Bir kardeşiniz olarak sizlerden istirhamım mümkünse böyle birer ihya ajandalarınız olsun efendim bunları not etmeye çalışın çok faydasını göreceğinizi umuyorum çünkü bu kardeşinizin de böyle ajandaları var rahmetli. <gülüyor> Hocam dinlerken, lütfen efendiyi hadis derslerinde tuttuğum arjandalarım var. Hala saklıyorum onları aldığım notlar var. Yani şimdi bile baktığımda hala istifade ediyorum bu notlardan. Çünkü söz uçuyor, yazı kalıyor bu derem kardeşler. Yani bir de öğrenmeyi daha da pekiştiriyor. Mesela 40 defa okuyun bir konuyu, bir defada yazın anladıklarınızı. 40 defa okumaktan yazarak çalışmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tecrübe sabittir bu konuda işin ehli de bilirler. Dolayısıyla inşallah hayre vesile olur. Şimdi İmam-ı Malik Hazretleri de Medine-i Münevvere'de efendim yaşamış. Güzide peygamber aşıklarından, efendim maneviyat toptolu, efendim Allah Allah'tan hakkıyla korkan Allah'ı hakkıyla bilmeye çalışan efendim Allah'ın rızasını gözeten e, mutlaki alimlerimizden istifade edeceğimiz efendim yıldızlar gibidir diye Efendimizin müjdelediği büyüklerdi. İmam Şafii hasretlerinin de hocasıdır. Yani e, kıymetli bir alim. Kıymeti nereden geliyor? Yani birçok alim gelmiş geçmiş şu fani dünyadan. Efendim birçokları unutulmuş, nesilleri bir kesilmiş, kitapları bile sadece tarihin raflarında kalmış. Ama bunlar niye unutulmuyor? yaşının şifrelerini veriyor İmam Gazali Hazretleri İkiyay-ı Ulu-Müddin'de. Yani hayatının tamamını anlatmamış bu kitapta. Unutulmamasına sebep olan özelliklerini buraya kaydetmiş ki, Ey okuyucu! Sen de okuduğunda bu kitabı, bu kitabı dinlediğinde bak unutulmayan alimlerin unutulmayan özelliklerini belli ki sen de unutulmayasın. Allah'ın rızasını kazananlardan olasın. Allah'ın sevdiği kullardan olasın. Yoksa ilim de efendim insanı dönebilir. Hani var ya bir hadis olduğu rivayet edilen ya da bir güzel söz kaynağımı tam hatta bir için e, ifade edemiyorum hadis-i Ama birçok efendim e, kitaplarda mevcuttur. alimler helak oldu. Ancak ilmiyle amil olanlar müstesna. İlmiyle amil olanlar da helak oldu. Ancak ihlasla amel edenler müstesna diyor. Çok güzel bir söz. Adam alim olabilir. Ama İlmiyle amel etmiyorsa Sadece diyorsa, Yani o naklediği ilim onun aleyhine olabilir Yani niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz Ayeti i var ya Ya hemen o Limete kulu nemalete farir Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz Böyle olunca söz tesirli de olmuyor Kıymetli kardeşlerim Dudaktan çıkan Dudakta ya da kulakta kalır demiş işinir falan. Gönülden çıkarsa haçtan gönle nakşeder diyor. Yani e, şifre bu. Niye İmam Gazali Hazretleri, efendim çağında birçok alim zat yaşamış, niye İmam Gazali hala Efendim rahmetle anılıyor, hala insanlar istifade ediyor? Bak biz istifade ediyoruz. Şu çekimlerden birçok radyodan, televizyondan kardeşlerimiz istifade ediyor. Yani bizim gibi daha nice topluluklar İmam Gazali hazretlerinden istifade ediyor. Yani nereden geliyor bu güzellik? İlmiyle amil olmalarından. Bu da yeterli değil. Adam tamam ilmiyle amil olabilir ama bir eksiği var. İhlasla yapmıyorsa o amel fayda. Ya adam zeket geçenlerde konuştuk sizinle. Zekat veriyor, efendim, ilim erbabı efendim bir taraftan cihat ediyor ama ahirette ili boş kalıyor. Rabbim sizi de bizi de böyle kılmaz. Rabbim cümlenizi, cümlemizi ihlaslı kullanımdan eylesin. Amin. İşlediği amelleri de ihlasla yaparsa bir mümin işte o kurtarıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, İhya'yı i müttedin gelecek derslerimizde inşallah en çok üzerinde durduğu nokta bu bizi Allah'a sevdirmek için yazılmış bir kitap Allah'a da bizi sevdirmek için yazılmış bir kitap hocamızın tarifidir bu kulları Allah'a kulları sevdirmek kullara da Allah'a Allah'a da kulları sevdirmek yani nasıl olacak hocam bu? Allah'ın razı olacağı amelleri, da istersek Allah bizi sevecek. Efendim biz Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'ın emirlerini, Allah'ı en güzel şekilde tarif ederek, Allah'ı tanımamıza, bilmemize yardımcı oldukları için de Allah'ı sevdiriyor kullarına. Tasavvufun gayesi de bu zaten. Tasavvufun gayesi kullara Allah'ı sevdirmek, Allah'a da kulları sevdirmek. Bunun şifresini İmam Gazali Hazretleri çok güzel keşfetmiş, öğretmiş. Bir senede efendim bu güzel eseri bırakarak faydalanmamızı sağlamış. Gelelim şimdi böyle bir mukaddimeden sonra İmam Malik Hazretleri'ni ölümsüz kılan güzel vasıflarını. İmam Şafii Hazretleri gibi bu saatte güzel sorular sorulmuş. Şöyle e, sorulan sorulardan bir tanesi şöyle. Ey İmam! ilim talebi hakkında ne buyurursun? İlim öğrenmek hakkında ne buyurursun diye sorduklarında İmam Malik Hazretleri şu cevabı veriyor. İlim öğrenmek güzel bir şeydir. Fakat sabahtan akşama kadar ''Sana ilimden ne lazımsa onlara sımsıkı yapış.'' diyor. ''Sana ne lazımsa? Ey kul, ey Müslüman, ey insan.'' ''Sana ne lazımsa sabahtan akşama kadar günlük hayatında onları öğrenmeye çalış, onlara yapış.'' diyor. ''Sana lazım olmayacak, boş şeylerle kendini meşgul etme.'' ''Ne işin var senin?'' ''Efendim onun bunun dedikodusuyla zamanını israf ediyorsun.'' Sen kendine bak. Senin ahirette hayrına vesile olacak, elinden tutacak işlerle meşgul olsana bir adam. Niye başka işlerle kendine, efendim, onun bunun bakazin haberiyle kendini meşgul ediyorsun? Muhterem kardeşlerim, bugün yaşayan bizlerin en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi de. Bazı televizyon kanalizasyonlarının bizlere empoze etmeye çalıştığı popüler kültür. Kim ne giymiş? Kim ne yemiş? Kim hangi eğlence yerine takılmış? Kim hangi modayı efendim getirmiş? Efendim ya sana ne? Kim kiminle gezmiş? Kim kiminle dolaşmış? Ya ne faydası var bunların bana? Şu güzel ömrümü perişan ediyor. Gözüme bombardıman. Kulağıma bombardıman, efendim dilime bombardıman, yahu ki şey, Haliç'ten daha beter oldu. Yani affedersiniz çok özür diliyorum. Yani o kadar bize kötü şeyler naklediliyor ki gönlümüz kirleniyor. Yani Allah'a tefekkür edecek, efendim yaptığımız ibadetten tat alacak bir şey bırakmıyor. Neden? Allah dostlarının en çok üzerinde durduğunu da muhterem kardeşlerim. Gözlerini korumuşlar. Biliyorsunuz, Nakşilerin yolunda en çok üzerinde durdukları nokta, gözünü harama bakmaktan sakınma üzerine çok durmuşlar. Nasıl gideceksin yolda? Merdivenden iner gibi diyor. Allah Allah, hocam öğretme, gözünü seveyim. Yani tostarız birine. Yani ihtiyaç da, olmadıkça da çıkmazlarmış dışarıya. Hadi bakalım, buyurun yani tasavvufu öyle millet şeyi zannediyor yani böyle e, çok lüzumsuz efendim, gereksiz bir şey gibi algılıyor öyle değil yani gözünü haramdan sakınacaksın kulağınla haram dinlemeyeceksin diline haram sokmayacaksın sakınacaksın ki gönül alemin kirlenmesin ey insan gönül alemin kirlenmezse sabahleyin namaza kalkmakta zorlanmazsın eğer sabahleyin namaza kalkmakta zorlanıyorsa, bak bakalım bir gün önce ne halt ettiğine Hangi edepsizliği yaptım ki Allah seni bunca güzel bir hayadan mahrum bıraktı. Yahu dünyalık işlerimizde zerre miktarı bir kaybımız oluyor. Değil mi? Nasıl fellik fellik dolaşıyoruz? Üç kuruş düşürseniz yola beş lira, on lira dönersiniz dört defa, beş defa Fedik Fedik alarsınız o dört lirayı, beş lirayı. Ya efendim e, şu efendim gönül alemimizde kaybettiklerimiz bunları nasıl telafi edeceğiz aziz kardeşlerim? Onun için elhamdülillah Allah bizlere böyle güzel bir topluluk, meclis nasip eylemiş. Efendim gözümüzü, kulağımızı kıymetli kardeşlerim sizlerden istirham. Kendimize yapacağımız en büyük kötülük aramlardan kendimizi koruyamamak. Yapacağımız en güzel iyilik nedir? Efendim harama karşı efendim, barikat kurup ben oynamıyorum arkadaş. Ben Rabbimin rızasını göz ediyorum. Bakmayacağım. Zor mı? Baktıramazsınız. Arkadaş sana uymayacağım. Sen benim düşmanımsın. Sen benim ayağımı çelmek istiyorsun. Oynamıyorum seninle. Zor mı? Oynamıyorum. Rabbimin rızasını istiyorum ben bana sonra haram dinle demesin dinlemeyeceğim Ya e, haram konuşmayacağım ölü kardeşinin elini yemek etini yemek gibi ölü kardeşinin etini yer miyim ben sevgili kardeşlerim eğer senin hayrına olan şeyleri öğrenmeye çalış ilim öğrenmek çok güzeldir diyor İmam Halik Hazretleri sana lazım olmayacak şeylerle ömrünü heba etme bunu tavsiye ediyor Bakar mısın güzel diye Kitaplar dolusu bir de her, başka şey yok. Sana lazım sabahtan akşama kadar lazım olacak şeylerle meşgul ol, ol, onlara sımsıktı. Sanın başka işleri meşgul olmalı. Yetti. Ee, başka neler var hocam? İmam Ali Hazretlerinin efendim e, suale şu cevabı verdi sonra yine güzel bir hatırası var. Bunu daha önce de nakletmiştim ama yeri gelmişken bir daha anlatalım. İmam Malik Hazretleri din ilminin tazim edilmesi hakkında ifrat denecek şekilde mütevaziydi. İfrat sayılabilecek kadar böyle dikkatliydi, temkinliydi. O kadar ki bir hadisi şerifi rivayet edeceği zaman İmam Malik Hazretleri efendim Evvela abdest alır, sonra on meclisin en yüksek yerinde oturur, mübarek sakalını tarar, güzel kokular sürünür, heybetli, vakarlı bir vaziyet aldıktan sonra kelimeler üzerine basa basa Allah Resulü'nün fermanını rivayet eder. Bakar mısınız güzelliğe? Böyle bir edeple, böyle bir tazimle, hürmetle Hadisi Şerif'i nakleden zatın karşısında adam ermez Onun yetiştirdiği talebeler işte şafi İmam Şarkı Hazretleri gibi güzel insanlar oluyor. Bizim sıkıntımız nerede? İşte bu edepten, bu güzellikten e, mahrum olduğumuzdan dolayı. Bunları nakledecek mekteplerin, efendim imkanların olmayışı. E, edebi nereden öğreneceğiz? Var mı öğretildiği bir okul? Söyleyin bakalım bana. Hocam Türkiye'de filanca okulda, kolejde, filanca mektepte, medresede bu tahsil ediliyor değil. Hadi gidelim beraber oraya kaydolalım. Şimdi İmam-ı Malik hazretlerinin bu haline buradaki kardeşler olarak bizler vakıf olsak nasıl olurdu halimiz? <gülüyor> Mühterem kardeşlerim bazen öyle güzel hallerle karşılaşıyoruz ki Erzincan'a gitti arkadaşlar. Ben o programa gidememiştim. Böyle birkaç katlı merdivenli bir düğün salonunda problem yapılacak. Ümmi bir amca. Ama yani Allah güzelliğini artırsın. Arif bir abi. Ar. <gülüyor> Merdivenlerden çıkıyor. Tabi tanımıyor daha. Konuşmaya giden hocalarımızdan birini. Evladım diyor, burada diyor bir namaz toplantısı varmış. Ya gözü kör olacak diyor. Kış günü abdestimiz de diyor tutamadık. Efendim bu toplantıya Gidiyorum ama abdestsiz gelir mi acaba burayı da büyük edepsizlik etmiş olur muyum diyor. Bakar mısın hacı amcanın güzelliğine? Namaz konferansını dinlemeye gelecek Hacı babam mı? Abdestsiz dinlemek uygun olur mu olmaz mı bunu düşünüyor. Anadolu insanı alim değildir ama ariftir demiş bir zaten. İşte şey bu güzellik buradan muhtelem kardeşlerim. Sohbeti bile abdestsiz dinlemekten haya ediyor. İşte bu adamdan bu edebi anlayacağız. Ben ders verirken, sohbet ederken abdestsiz olmam lazım. E siz de abdestle dinlerseniz bu sohbeti ne kadar tatlılar. Bir de insan böyle sohbete gelirken, yolda gelirken desek. Ya Rabbi benim neye ihtiyacım varsa onları bana duyur benim neye ihtiyacım varsa onları bana öğret, senin rızanı kazanmayı bu sohbetten bu dersten bana nasip eyle diye böyle dua ile gelse insan bir meclise muhterem kardeşlerim Allah bizim ihtiyacımızı gidermez mi? sizin ihtiyacınızı Allah buradan söyletmez mi? Binanın öyle güzel örneklerine şahitiz ki. Yeter ki işte o uyanıklık, o efendim şu ulbizden de olsun. İmam Malik Hazretleri demek ki sevgili peygamberimizin bir mübarek sözünü naklederken bu kadar hassas ve dikkatli olmuş. Bu hali sorulduğunda niye bu kadar böyle bu işi abartıyorsun? Hani bugün kitap bu kadar hürmet ve tazim niye diye sorulduğundaysa Allah'ın Resulü'nün mübarek hadisi şeriflerine tazim etmeyi seviyorum. Onun için böyle davranıyorum cevabını. Yapmış. Ben çok seviyorum Allah'ın Resulü'nü. Onu sevdiğim kadar sözlerini de seviyorum. Onun sözlerine dikkat edebim. Onun sözlerine olan edebim, onun zatına olan edebim gibidir diye algılamış. Ve bugün... Allah Resulü aramızda saydan daha ve sellem. Nasıl aramızda? İşte mübarek sözleriyle. Onun sünnetiyle aramızda. Onu yaşatabiliriz. Ya Allah seni çok seviyorum. Demek değil. Ne kadar seviyorsun? Hayatında ne kadar var sünnetinde seni? Seni çok özledik ya Resulallah. Ah bir kavuşsaydık sana. Hiç güzel de ne kadar, efendim, kavuşsan ne yapacaksın Allah Resulüne? Söyle bakalım. Ne kadar takip edebiliyorsun seni? Aile hayatında efendim, erkeksen onun misyonunu temsil ediyor musun? Kadınsan efendim, onun tavsiye ettiği şekilde eşlik edebiliyor musun kocana Efendim, çocuklarımızı onun edebiyle yetiştirebiliyor muyuz? Muhtemelen kardeşlerim, yani biz... İşin edebiyatını seviyoruz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda sünnetiyle, hadisleriyle öyleyse ve biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim, manen ilerlemenin şifresini sordum bir zata. Medine-i Münevvere'de efendim, hadis ilmiyle meşgul oluyormuş. Efendim yani e, manen ilerlemenin Efendim böyle ilmen güzelleşmenin ahlaken Efendim ilerlemenin yolu nedir dediğimde evladım dedi işin en kestirmesi Kur'an'la beraber Allah Resulü'nün sözleriyle hem dedi. Allah Resulü'nün sözleri damıtılmış böyle senin ihtiyacını güzel giderecek hazır hale getirilmiş. En verimli lokmalar halinde. Neye benziyor biliyor musunuz tabiri caizse? Keşfikte hata olmaz. Semseme benziyor. Şimdi hacca umreye giden kardeşlerim bilirler. Semsemden ne kadar çok içersen iç, efendim ee, ihtiyaç giderme ihtiyacı çok fazla olmaz. Neden? Neden? Çünkü insan vücuduna en yararlı içecek zemzem de ondan dolayı. Vücut emiyor tabiri caizse, yani çok az bir miktarda dışarıya atılıyor. Ne kadar çok içersin, tabi oranın ikliminde alakalı ama, yani şey bu, Allah Resulü'nün sözleri, efendim hepsi böyle bizim ihtiyacımız olan en güzel damıtılmış, ve Allah Resulü yaşayan Kur'an, konuşan Kur'an olduğu için sözleri de Kur'an'a muhalif olmaz. Kur'an'dan anladığını, algıladığını bizim algılayabileceğimiz hale getirdiğinden dolayı da çok önemlidir. Her sünnetine, sahih sünnetine ittiba eden, bağlanan, sarılan dünyada da huzurlu ve mutlu olur ahirette elde edeceklerini biz hayal bile edemeyiz. Çünkü gözlerin görmediği, kulakların işitmediklerini Allah vaat ediyor orada. Rabbim hepimize nasip eylesin. İmam Malik Hazretleri'nin ilmine gösterdiği bu ihtiram ve tazimi Allah'ın celalini bütün dehşetiyle bilmesinden dolmaktadır. Allah'ı en iyi bilenler, ondan en çok korkanlar, ondan en çok sakınanlar. Onun muhabbetini yitirmekten en çok hocananlar olmuş. Malik hazretlerinin ilmiyle ancak Allah'ın rızasını aradığını bize bildiren en net, en müşahhas bir delil de şu mübarek sözüdür. İlim, özür dinde mücadeleye girmek insana hiçbir şey kazandırmaz sözüdür. Dinde mücadeleye girmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Mücadele etmeyi, tartışmayı efendim hoş görmemişler. Tartışmayla bu zamana kadar siz kaç kişi elde ettiniz kıymetli kardeşlerim? Televizyon programlarında görürsünüz. Böyle efendim ağız dalaşı yaptırmaya çıkarırlar Hatta sesi en çok çıkanını Efendim, en çok kavgacı olanı, en çok uzlaşmaz olanını, hatta böyle efendim Müslümanları en kötü temsil edebilecek tipleri seçerler. Özellikle televizyonlarda. Hatta ücret de verirler. Amaç ne? İnsanlara bir şey etmiyor mu? Hayır. Kafaları karıştırma. Ama i̇mam Malik Hazretleri diyor ki, dinde mücadeleye girmek insana hiçbir şey yazılmaz. Siz mücadele yolunu seçmeyin diye bizlere güzel örnek olmuş. Malik hazretlerinin bu tarafını talebesi İmam Şafii'nin şu sözleri de yine göstermektedir. Benim hazır bulunduğum bir mecliste hocam İmam Malik hazretlerine 48 sual soruldu. 48 tane soru sorulmuş. İmam Şafii'nin de hazır bulunduğu bir mecliste İmam Malik hazretlerine Sizce ne yapmıştır bu sorulara uzak? Hepsine cevap vermiştir değil mi? Vermemiştir. Vermemiş midir? Tartışmaya tercih olduğu için vermemiştir. vermemiştir. Şimdi biz de hadi gözümüzün önünde getirelim. Böyle bir programda hani ee, ne yaparlar? Her sorudan soruya cevap verilir mi? Verilmez mi? Şimdi veriliyor. Ama bu büyük imam sorulan Soruların, 48 tane soru sorulmuş, o 32 tanesi için ben bunları bilmiyorum demiş. 48 sorunun 32'sine ben bilmiyorum demiş. Şimdi İmam Malik Hazretleri bizim meclisimizde olsa şuracıkta otursa, burada bulunan sizler de İmam Malik Hazretlerine 48 tane soru sorsanız, 32 tanesine ''Bilmiyorum'' cevabını versin, <gülüyor> biz net cevap veririz. <gülüyor> ''Ya koca bana adama bak ya, bu kadar bu sorulara da cevap veremiyor, bir daha alim çıkmış olay ederiz.'' ''Muhterem kardeşlerim, bilmiyorum.'' diyor. Neden? Bir insan her şeyi bilemeyebilir. Yine yakın tarihte böyle güzel hocalarımızı biliyorum efendim. Mesela rahmetli Eser Çoşan hocamızdan hatırlıyorum. Efendim sorular sorulurdu bazı fıkhi meselelerde. Bu uzmanlık sorusu bunu Halil Günen Çocuğu Efendi'ye soralım derdi. Oraya havale derdi. Niye? Çünkü bu ihtisas sorusu Halil Günen Çocuğu Efendi de bu konunun uzmanıdır. Ona sorun diye oraya havale derdi. Bize yoldan böleniyor. Bize çıkan ders ne? Yani cahil, cesur olur diyorlar ya, maalesef birçoğumuz efendim bu konuda bizden bile. Yani bir soru sorulsa, bize sorulan her soruya sanki cevap vermek zorundaymışız gibi her soruya cevap veriyoruz. Halbuki en büyük tehlikeyi kendimize atmış oluyoruz. Bu onun küçüklüğünü değil, büyüklüğünü gösterir muhterem kardeşlerim. Tevazu gösterir. Yani kibirli olmadığını, yani her şeyi e, bilmediğini değil, Bazen de bildikleri halde bilmiyor gibi yaptıkları olurmuş. Yani insanlar büyütmesinler, kabartmasınlar, hatta ilahlaştırmasınlar diye. Yine Rahmetli Esad Efendi anlatıyor, Mehmet Said Efendi ile ilgili. Zaman zaman diyor namazda böyle hatalar ederdi diyor. Okuyuşunda bile bazen böyle hata ederdi diyor. Niye? Yani gözlerini de çok büyütmesinler. İnsanoğlu biraz böyle fıtraten buna müsait, yani bozulunca fıtratı, efendim karşısındaki bir mübarek zatı yere göğü sığdıramıyor, Allah muhafaza abartıyor, bazen ilahlaş, çirke düşecek kadar yanlış şeylere de girebiliyor. O duruma düşmesinler. Karşısındakinin de günahkar bir insan olabileceğini hata edebileceğini anlasınlar diye ki peygamberler hariç değil mi? Herkes hata diye. Ama Allah dostları hatasında ısrar etmez. Hatasını anlattığı anda tövbe istiğfar ederler. Efendim af diler, Rabbinden özrünü diler. Hatada ısrar etmez. Hatta verisi hatasını söylese, hatayı giderer, hatasını söyleye de mükafat verirlermiş bu gayrette. Allah senden razı olsun. Benim bir hatamı giderdim diye. Bu erdemliliktir muhterem kardeşim. Bu sizin kalitenizi gösterir. Kaç efendim, hokkalık adam olduğumuzu gösterir bu. Bilmediğini söylemek ya da hatası kendisine söylendiğinde o hatayı gidermesi. Yine İmam Şafii Hazretleri, Hı. ilmiyle Allah rızasını talep etmeyen kimsenin kolay kolay ben bilmiyorum sözünü sarf edemezler. Çünkü kibirlerine yediremezler bu şekilde söylemeyi. Yani kibrinden dolayı bilmiyorum diyemez diyor. Başka işte bu sırrı anlamak için İmam Şafii Hazretleri'nin alimler anlattığı zaman İmam Malik Hazretleri onların arasında delici bir yıldızdır. Benim için ilim hususunda İmam Malik'ten daha emin biri yoktur bu dünyada. Veya başka bir rivayete göre de benim İmam Malik'ten daha çok minnet duyduğum bir alim yoktur demiştir. Çünkü İmam Şafii ilminin çoğunu İmam Malik Hazretlerinden almıştır. Onun için bu sözü söylemek ona yakışan bir tavırdır diye ifade edilmiş burada. Yine İmam Malik Hazret'ten bir güzel sözü de Hak sözü zalim bile olsa idarecinin yanında söyleme cesareti eğer yanlış yapılıyorsa yanında kim olursa olsun, efendim o yanlışın karşısına dikilmişler. Hak sözü söylemişler. Cihadın en güzeli nedir? Zalim hükümdar karşısında bile hak sözü söyleyebilmektir. Haksızlık kimden gelirse gelsin onun karşısında durabilendir hakiki mümin. Ya bu benim taraftarım, bu benim yandaşım, yani bu söylediyse ya. Yani şimdi diyelim ki ben hata ettim. E karşımda da efendim bir uç örnek bulalım. İşte efendim bir Yahudi olsun. Ama haksız olan benim. Karşı taraftaki Yahudi de haklı. Şimdi Ahmet Bulut diye eğer siz Yahudinin tarafında yer almaz, benim tarafımda yer alırsanız ne olur? Zalim olursunuz. Haksızlığı Onaylamış olursunuz. Yani e, haluk yapmanız gereken neydi? Haklının hakkını savunup haksıza haddini bildirmekti. Maalesef bu güzelliği yitirdiğimiz için bugün başımıza birçok sıkıntılar geliyor. Bakın İmam Malik Hazretleri'nin hayatından güzel bir örnek. Rivayet ediliyor ki Halife Ebu Cafer El Mansur, İmam Malik'in Hazretleri'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi rivayet etmesine zorla mani olmuş. Bu hadisi şerifi nakletmeyeceksin demiş. O hadisi şerif de şu, hanımını boşanmaya zorlayan kişinin hanımı boş olmaz diye. Ya da karısını zorla boşayan bir kimsenin talakı düşmemişti diye. Yani zorla adama efendim müdahale ediyorlar. Hanımını boşayacaksın diye. O da korkudan dolayı efendim tamam boşadım derse o boş olmaz diye bir hadis-i şerifi nakletmiş. Efendim e, o dönemin işte idarecisi olan Halife Ebu Cafer el-Mansur da İmam Malik Hazretlerine diyor ki bu hadis-i şerifi nakletmeyeceksin. Adam diktatör. Zorla efendim e, ilme ketir şey vuracak. Yani gem vuracak daha sonra da kontrol için adam gönderiyor. Yani böyle bir mesele var gibi komple kuruluyor. İmam Malik Hazretleri'ne gidecek, adamlarını gönderiyor. Efendim böyle bir durum zuhur etti, ne buyurursunuz? Daha önce efendim idareciden de bu konuda uyarı almış. Sizce ne yapar İmam Malik Hazretleri? Böyle yapmış. Kişi konuşmalarında yalancı değil doğru ise Allah Teala ona aklını ihsan eder. Ne kadar yaşlanırsa yaşlansın aklına bir eksiklik gelmez demiş. Yani doğru konuşan doğru söyleyen bir insan ihtiyarladığında da aklını yitirmez. Allah onun efendim aklını muhakeme gücünü muhafaza eder demiş ve ee, o salim hükümdarın Adamına hak sözü söylediğinden dolayı da İmam Malik Hazretleri kırbaçlanmış. Ama o bütün bu mihnetlere, sorgamalara, baskılara rağmen hadisi şerifi nakletmekten de geri durmamış. Biz İmam Malik Hazretleri çok büyük adamdır der, yardım ederiz. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni çok büyük imam, bak Azam işte en büyük imam deriz. Ama hayatlarındaki bu efendim şeyleri görmezlikten geliriz muhterem kardeşlerim. Niceleri işte İmam Halik de dönemin yöneticilerinden kırbaçlanmak bahasına da olsa hak sözü Allah sözünün sözünü nakletmekten çekinmemişler. Çekinmedikleri için zalim hükümler karşısında hak sözü söylediklerinden dolayı da bu zirveye ulaşmışlar. Bugünün sıkıntısı konjöktür gereği yapılan konuşmalar, efendim kurumumuzu, kurumumuzu, müesseselerimizi korumak adına efendim, e, light yaptığımız, light'ça yaptığımız açıklamalar sebebiyle e, başımız dertten, sıkıntıdan kurtulmuyor ve ümmet her geçen gün maalesef bozuluyor kıymetli evet. kardeşlerim. Yine İmam Malik Hazretleri'ne Harun Reşit sormuş. Harun Reşit, efendim eviniz var mıdır diye, hayır yoktur diyor. Bu cevabı alan Harun Reşit, İmam-ı Malik'e üç bin dinar vererek bununla kendine bir ev al dedi. İmam-ı Malik Hazretleri, Harun Reşit'ten parayı aldı, fakat ev almak için sarf etmedi. Harun Reşit, Bağdat'ta dönmek istediğinde, İmam-ı Malik'e kendisiyle birlikte Bağdat'a gelmesi icap ettiğini söyledi. Çünkü ben herkesi senin El-Muvatta adlı kitabına tabi kılmak istiyorum. Aynen Hazreti Osman'ın herkesi Kur'an'a zorlaması gibi diye de efendim e, niye kendisiyle beraber Bağdat'a gelmesi gerektiğini öyle izah ediyor. Bu söz üzerine İmam Malik Hazretleri Harun Reşid'e hitaben şöyle dedi. Herkesi benim El-Muvadda isimli kitabımı zorlamak imkansız bir iştir. Ben buna razı olalım. Çünkü Hz. Fahri kainatın ashabı ı kiramı onun ölümünden sonra dünyanın dört bir bucağına yayıldılar. Allah Resulü'nün i şeriflerini gittikleri diyarların halklarına rivayet ederek yaydılar. Böyle olunca her memleket ahalisine ayrı ayrı ilim vardır. Tamam ben Resulullah'ın mübarek sözlerini topladım kitabımda ama ben bütün Resulullah'ın sözlerini bu kitabı koymadım ki benim toparlayamadığım nice sözleri de sahabe-i kiram aracılığıyla o memleketlere gitmiştir. O memlekette de Allah Resulü'nün efendim mübarek sözlerinden oluşan güzellikler mevcuttur diyor. Böyle olunca Oralarda da güzel ilim meclisleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin ihtilafında rahmet doğar buyurmuştur. Dolayısıyla bu bir rahmettir Allah Resulü'nden gelen rivayetler. Seninle birlikte hükümet merkezine gelmeme de hiçbir şekilde imkan yoktur. Çünkü Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Bakar mısınız? Her sözü Resulullah'ın mübarek sözüyle perçimleniyor. Nefsinden konuşmuyor. Canım istemiyor ya da benim görüşme göre böyle değil. Allah Resulü'nün şu mübarek sözüne göre böyle hareket ediyorum. Neymiş o? Eğer bilseler Medine'yi Münevvere onlar için daha hayırlıdır buyurdu. Dolayısıyla ben seninle gelmiyorum. Medine-i Münevvere'de kalacağım diyor. Ve yine Allah'ın Resulü buyurdu ki demircilerin körü. Demirin pasını temizlediği gibi Medine'yi münevvere de günahkar kulların günahlarından öylece temizler buyurdu Resulullah. Buyurun. Şunlar bana vermiş bulunduğunuz dinarlarınızdır. Vermiş olduğunuz bu şeyleri ister geri alınız, isterse bırakınız. İmam Malik bu sözleriyle Harun Reşid'e şunu anlatmak istiyor. Bana yaptığın iyiliğin karşılığı olarak beni Medine'den ayırmak istiyorsun. Ben ise Allah Resulü'nün beldesi olan Medine'den bütün dünyayı verseniz ayrılmam diyor. İşte muhterem kardeşler. Burada çok büyük dersler çıkıyor bize. Bir, daha sonra da gelecek yine Mubale'nin hayatında. Efendim yardım alan emir alır. Eğer bir yerlerden siz yardım alıyorsanız, hani var ya nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme diye yazmış adam bir yere. Eğer bir yerlerden yardım alıyorsanız oraya gebe kalacaksınız demektir. Niye? Bugün yardım eden yarın size emir verecektir. Bu mübareklerin eğilmemelerinin en büyük sebebi başını sokacak evi yok. Efendim devlet başkanım para veriyor, yardım ediyor. Efendim yine ona dokunmuyor. Ve daha sonra da dimdik duruyor. Allah Resulü'nün sözleriyle gerekli cevabı veriyor. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir söz. Lütfen not edin bir yere. Hayatınızın her döneminde kullanabileceğiniz bir söz. Buyurmuş ki birinden yardım alırsanız esiri olursunuz. Birine yardım ederseniz emiri olursunuz, ihtiyaç arz etmezseniz endişe olursunuz. Nasıl? Dünyanın en zengin adamı olsa, gelse sizin yanınız otursa, size bir menfaati yoksa sizin ne farkı var? Ama size bir kahve söylese 40 yıl hatırı olduğu söyleniyor. Kahveden öte bir şeyler olursa ve size pençe divan durursunuz. Saygıda kusur etmemek için efendim içinde kalırsınız. Ama birine bir şey verdiyseniz de havanızdan geçilmez senden. Ne çabuk durdun. hadi ben sana vermiştim ya. Onun için allah Teala Hazretleri zekatla ilgili yani böyle bir havaya civaya katılmayalım diye o sizin kardeşleriniz üzerinde yapmanız gereken bir borcunuz diye bildirmiş. Yani onlara ya da verdiğiniz şeyler başa kakarak onları heba etmeyin, efendim boşa çıkarmayın diye bizleri uyarmış. Ama maalesef insanoğlunun fıtratında var. Eğer birine birazcık böyle hayır dokunduysa ona karşı böyle bir baba hindi gibi hemen efendim havalara girer, kabarır vesaire. Bundan sakınmak lazım. Bundan sakınmak için de Geçen Süleymaniye'de bir yere girdik, efendim Süleymaniye'nin aşevinde. Dede o kadar hassas düşünmüş ki mutlum kardeşlerim bayıldım. Aşhanede yemekhanede yemek dağıtan ustayla yemek alanlar arasında bir 3000 kişi mi 5000 kişi mi günlük yemek alıyormuş Süleymaniye caminin avlusundaki yemekhaneden. Efendim şu arada duvar var kocaman bir duvar, duvarın arasında şöyle bir Efendim şey elin rahat hareket edebilecek kadar bir pencerecik açılmış. O da aşağıda elin hizasında yemeği dağıtan aşçı yemek dağıttığı efendim şarısı görmüyor. Neden? Kızdığı beni behermedi adam olunca kepçeye az koymasın diye. Bakar mısınız güzelliğe? Buna varıncaya kadar düşünmüş de mimarisine yansıtmış imanın mimariye yansıyan en güzel hali. Bir bizim edepsizliğimize bakın, bir de o mübareklerin bir hassaslığı hassasiyetine bakın. Allahu Teala hazretleri onların bu güzelliğinden bizlere de nasipleri. İmam Malik hazretleri başını sokacak gibi yok. Ciddi bir ikram kendisine takdim ediliyor. Efendim kabul etmiyor. Kabul ediyor ama onu kullanmıyor ki şey yapılsın diye. Ve muhterem kardeşlerim Kitabını devlet yöneticisi senin kitabını ders kitabı yapalım. Yani bugünkü tabirle. Efendim bütün okullarda bunu okutalım, hayır diyor. Yani benim kitabımdan daha güzel eserler de olabilir. Onlar da göz önünde bulundurmaya bunu bile kabul etmiyor. İşte Allah'a adammış bir ömrün en güzel meyveleridir diye düşünüyorum. Aynı zamanda dünyaya bel bağlamayan, dünyadan bir geçimini sağlayacak kadar imkanı olanlara... Efendim güzel bir örnektir diye düşünüyorum. Yani onlar dünyadan ihtiyaçlarını giderecek kadar faydalanmışlar. Gerisini ihtiyaçtan arta kalana hasadok etmişler. Efendim insanların hayrına kullanmaya çalışmışlar. İşte İmam Malik'in dünyaya karşı zühdü bu dereceydi. İlmi ve talebeleri dünyanın her tarafına yayıldığı sıralarda dünyanın her tarafından hazrete bolca para atmaktaydı. Fakat o kendisine gelen bütün paraları Allah yolunda sarf ederdi. Hz. Cömert deyip dünyayı az sevdiğine ve zahidliğine delalet eder. zahitlik sadece malı sarf etmekten ibaret değildir. Zahitlik kalbi mal sevgisinden uzak tutmaktır. Mesela <gülüyor> Bu kardeşlerim, burayla ilgili de güzel bir hatıra var. Gönüllü Mehmet Efendi rahmetullah yani, o da maneviyat dünyamızın yıldızlarından. Efendim polisler düşmüş peşine sıkıntılı dönemde bir talebe tutmak için mübarekler ne sıkıntılara katlanmışlar Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye araştırmaya gelmiş bir polis. Mübarek hayatında. Takip ediyor. Bu koca bu parayı nereden alıyor? Hangi devletten, hangi gizli örgütten bunları devşiriyor Filan diye düşmüşler peşine. Tam böyle o arada bir başka polis memuru da tanımıyor. Ya Günenli Mehmet Hoca varmış buralarda nerede bu diye onu araştırıyor. Ondan sonra işte filan şu karşıdaki zattır filan diye söylediklerinde ya hocam diyor Allah senden razı olsun kaç gündür seni arıyorum ya. şu emanetler diyor sırtımda bir yük gibi duruyor sana ulaştırmam istedim al şunları da benim hebatem kurtar filan diye diğer polis memuru bir demet para getiriyor Hoca Efendi'ye Allah razı olsun evladım diyor alıyor paraları ondan sonra sırada bekleyenler varmış öbür tarafta ihtiyaçları var hadi diyor alın bunları götürün kendi gözleriyle görünce şok yaşıyorlar. Mübarekler işte sağ elinden aldıkları sol eliyle ve bir taraftan infak ediyor, dağıtıyor. Böyle güzel olmuşlar. Muhterem kardeşlerim ee, Emrullah Hoca anlatmıştı Sultanahmet Camii'nin televizyon programında. Efendim bir gün Sultanahmet Camii'nin yanında görev yaparken diyor bir tane turist geldi ona bir demek para getirdi. Allah Allah. Ya Müslüman değil. Hoca bunu al, gerekli yerlere kullan diyor Emrullah Hoca'ya. Fü subhanallah. Şaşırmış. Sonra soruyor, hayır ola? diyor, yani nereden esinlendi, ne yapacağım ben bu parayı, işte niye böyle bir şey yapıyorsun? Hoca Efendi'ye diyor ki Emrullah Hoca'mıza, efendim diyor, ben yıllar önce buraya gelmiştim. Türkiye'yi ziyarete. Parasını çaldırmış herhalde. Paramı çaldırınca kara kara düşünüyorum. otelde verecek para yok, diğeri dönecek para yok. Böyle ne yapacağım diye gelmiş Sultan Ahmet Camii'nin avlusunda kara kara düşünüyor. Gene de Mehmet Efendi de gelmiş. Ne ne sıkıntı var diye sormuş ona. Artık nasıl sorduysa unuttum şimdi de, detaylara da. Anlatmış son bir şekilde. Ha, öyle mi? Eyvah diyor yani bizim nasıl bundan haberimiz olmaz? Hemen görevde Mehmet Efendi ne kadar lazımsa sağında solunda derlemiş toplamış Efendi o turiste sen gel uğursun, Hristiyansın yok. Ne kadar ihtiyacın var? Şu kadar. Fazlasıyla koymuş cebine. Hadi Allah yolunu çık etsin. Adam tabi düşünseniz ya bir dış ülkede kaldığınız bölgesi Yani ee, büyük bir gariplik var. Yani kime derdinizi anlatabileceksiniz. Anlatsanız size kimin inanır? Tam hani devensini kaybeden adamın hikayesi var ya, Hatice'de buna benziyor. Görevli Mehmet Efendi onu verince on den adamı teslim olmuş. Çok da camili nimamın tattığı simalı güreç adam efendim bütün ihtiyacını gideri veriyor. İşte diyor ben yıllar önce böyle bir ikramamaz mazhar oldum. Siz Şimdi bu güzelliği devam ettirin diye adam işi, imkanları düzeltmiş oraya vefa borcunu ödemeye geliyor. Bakar mısınız güzelliği? <Gülüyor> allah Teala hasretleri bu mübareklerin güzel hasretleriyle huylarıyla bezelmeyi, boyanmayı sizlere de bizlere de nasip ederiz. <Gülüyor> Fatiha-i Şerife ve <Gülüyor>